Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulillah, Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar, inşallah bugün bir sene kadar devam etmesini ümit ettiğimiz e, uzun soluklu dava ve davetçi dersini işleyeceğiz inşallah. İlk dersi işleyeceğiz. Dava dersleri adını verdiğimiz bu derslerde iki şeyi amaçlıyoruz. Birincisi davayı bilip davetçi kimliğini kuşanmak ve bunun tekniğini e, inşallah e, öğrenip uygulayacak hale gelmemiş. Yani e, rahatlıkla inşallah davamızı başkalarına yazıyla ve dille anlatabilecek e, teknik donanıma sahip olmak. İkincisi de Teşkilatçılık, cemaatçılık e, özelliklerine sahip olmak, teşkilatları, cemaatleri tanımak ve e, bu konuda e, daha aktif hale gelecek e, imkanlara sahip olmak inşallah. Üçüncü olarak tabii Allah'ı razı etmek esas e, davamız olmalı. Bu iki sebep esas e, Allah'ı razı etmeyle bağlantılı olmazsa. Dünyada belki ufak tefek bize kazanç getirse de e, para yönüyle olmayan kazançtan bahsediyorum. Ahiretimiz e, huzura kavuşmaz. Tabii bütün bunları Allah için inşallah yapmaya çalışacağız. E, belki sizden fazla ben çalışacağım. E, veya sepetten yemeye gayret edeceğim. Tabi e, ben bu dersin Altından kalkacağımı zannediyorum. Bayağı kapsamlı bir ders. Hayat tecrübesi de gerektiriyor. Cemaatleri, teşkilatları tanımayı gerektiriyor. Arka planda Türkçe, efendim dili düzgün kullanmak, hitabet, davet usulü gibi bilgileri gerektiriyor. Yine dava adamı misyonuyla alakalı bilgileri, teşkilatçılıkla, yöneticilikle alakalı bilgileri gerektiriyor. Ama unutmayalım ki bu bilgiler oradan buradan edinilebilir. Ee, belki bir şahıstan bütün bu bilgileri almanız çok zor olur. Ee, ayrı ayrı şahıslardan alabilirsiniz. Ee, ama alabilirsiniz. Belki daha mükemmel tarzda. Ama önemli olan arkadaşlar bizim bunları uygulamamız. Ee, uygulanmayan ilim bir yüktür. Hepimizin bildiği gibi. Kur'an buna çok daha net ve sert bir ifadeyle e, öğrendiklerini yaşamayanlara ne diyor? Kitap yüklü eşekler diyor. Biz buraya eşekleşmeye gelmedik, eşek olmaya gelmedik. Tabi bu ifadeyi affedersin gibi tabirle de kullanamayız. Allah affedilecek bir yanlış söz söylemez. Kötü bir örnek vermez. Ama işin bir tarafında eşekleşmek var, bir tarafında melekleşmek var. Bu uygulayıp uygulamamayla alakalı, bilmekle, bilmemekle alakalı değil. Eşek sırtında taşır bilgileri, kitapları, kitap yükle eşek. Biz de zihnimizde taşırız. Ama eşek onu yaşamadığı için eşektir. Biz de onu tatbik etmediğimiz, yaşamadığımız için Eşek gibi oluruz. Eşek hiç olmasa günaha girmez, onu kötüye kullanmaz, istismar etmez. Taşıdığı kitaplardan dolayı övünmez, ayrıcalıklı bir özelliğe bürünmez. Anırır, geçer. Ama insanların e, affedersiniz, anırması çok daha zararlı, çok daha tehlikeli olur. Evet. Rabbim bizi eşeklerden eylemesin, eşekleşenlerden eylemesin inşallah. Eşekleri de insanlaştırmaya çalışan, yani sonradan eşekleşenleri insanlaşmaya çalışanlardan, onları kurtarmaya gayret edenlerden eylesin inşallah. O yüzden bu bilgiler aynı zamanda bize bir yük, bir emanet. Bir taraftan vebalimizi artırma ihtimali olan, bir taraftan da bizim dünyada da, ahirette de derecemizi yükseltmeye e, aday hususlar. İnşallah biz Allah için ve tatbik etmek gay gayesiyle önce kendimize faydası olsun, sonra başkalarına istifade ettirelim diye inşallah öğreneceğiz bu konuları ve uygulayacağız. Hepimizin e, bu konuda Allah'a söz verdiğini e, e, hüsnü zanla değerlendiriyorum. Burada birbirimize söz vermemiz çok önemli değil. Allah'a onun razı olacağı bir kul olmak için. Zaten kalubelada da söz verdik. İslamlaştığımız sürece, süreçte söz verdik. Efendim burada faaliyete girerken söz verdik. Ve bu ahdimizi sık sık da yeniliyoruz. Yineliyoruz inşallah. Her namaz kılmamız bir nevi Allah'la ahdimizi yenilemektir. Her İslami çalışmamız işte kulluk gayretimizi yeniden hayata geçirmek için bir soluk almaktır. O yüzden bu dersler inşallah bizi daha canlandıracak ve görev bilincine inşallah kavuşturacak. Ben derslerin bazen bir kısmını dava bilincine ayıracağım, bir kısmını uygulamaya ayıracağım, bir kısmını bilgilendirmeye ayıracağım çok yönlü işleyeceğimiz dersler ama dava dersleri adı altında bir bütün olacak. Yani iğreti durmayacak. Birbirleriyle bir bütünlük arz edecek inşallah öğrendiklerimiz. Ee, yani bir taraftan ruhi takliyelerimiz e, gerekiyor. Bilincimizin canlı tutulması e, yer yer e, köz haline gelmiş ateşin biraz alevlendirilmesi gerekiyor yer yer e, e, harekete geçecek e, görev alacak uygulamalara ihtiyacımız var. Yani haydi demeden yapmıyoruz nedense. İnşallah birbirimize haydi diyeceğiz veya uygulamalarla bunu e, ders içerisinde yapmış olacağız. Tabi sokaktaki, çarşıdaki yapacağımız da bize kalmış bir iş. E, evet. Ee, sorularımız olursa dersin sonunda inşallah sormaya çalışalım. Ee, 60 dakikalık e, süreyle inşallah derslerimiz işleyeceğiz. Ee, ders 60 dakika içine sığmadığı olursa veya uygulamayla devam edecek olursa ya da 60 dakikadan sonra sorular olursa en fazla 15 dakika ilave etmiş olacağız. Yani 60 artı 15 e, dakika illa 75 dakika olması gerekmiyor ama 75 dakikadan fazla olmaması e, gerekiyor dersimizin İnşallah her hafta e, daha e, artan performansla ve daha artan dersin önemini kavramayla bu dersleri işlemiş olacağız ders notları e, vereceğim e, mail olan arkadaşlar maillerini yazdırsınlar e, mail olarak göndeririz daha kolay olur. E, mail adresi olmayanlara da fotokopi usulü notlar veririz. Efendim yazıya e, nota geçirmeyin ya söylediklerimi. E, not almanız gereken bir şey olursa ben sonra söylerim. Çünkü not almanın faydası var, zararları var. Not almak tabii e, kısa süreli hafızaya geçip e, sonra unutulmaya aday olan bilgileri hatırlamaya yarar. Ama çoğu zaman not aldıklarımız kağıtlarda kalıyor. Tekrar filan etmiyoruz, nereye koyduğumuzu bile kolay kolay bulamıyoruz. E, veya defterlere not aldıysak pek fazla göz atmıyoruz. E, not almak, almanın dezavantajı vardır. İnsan e, hafızasına nakşetmek için dinlemez dersi, kalemine e, geçirmek için, yazıya geçirmek için dinler. Kişi kendisini şartlar, nasıl dinlemesi gerekiyorsa öyle dinler. Söz gelimi okullarda öğrenilenlerin çabuk unutulması, öğrencinin öğrenirken ha yazılıda bunları öğrenmem lazım, yazılıda lazım bana. Yazılıdan sonra o önemli değil. Yani yazılıya kadar unutmayacak veya bazı konuları yazılıda hatırlayacak kadar dinler. Böyle dinleyen bir öğrenci yazılıdan sonra bir şey aklında kalmaz. Çünkü şartlamıştır kendisini, ona yazılı da lazım, e, o zamana kadar öğrenmek için dinliyor. E, i̇şte yazmak için dinlemek vardır. İşte, hoca ne dedi, neresini yazmam lazım? Odaklandığımız şey yazıdır, o zaman da hafızada kalmaz. Yani kalem yazar sadece, e, aklımızda pek bir şey kalmaz. Çünkü amaçla dinlemiyoruz. Şimdi yazmak için dinlemiyoruz. Öğrenmek için dinliyoruz. Hatta her dinlediğimizi eleştirel dinlemeye çalışalım ve çok gönlü dinlemeye çalışalım. Bunu adet edinirseniz çok başarılı olursunuz. İnsan zekası, hafızası zaten bir şeylerle meşgul olur. Şimdi beni dinlerken aynı zamanda bir şeylerle de meşgul oldunuz. Hepiniz hayallerini kontrol etsin. Sadece beni dinlemediniz. Yani aklınızdan bir sürü şeyler geçti. Benim hakkında ders hakkında veya hiç alakası olmayan bir şey hakkında. İşte bunları, gelin başka şeyleri benim konuştuğum kelimelerin üzerinde odaklanın. Ee, cümle kuruluşlarıma dikkat edin. Ee, siz olsanız daha farklı nasıl anlatırdınız aynı cümleyi. Ee, aynı zamanda anlamını e, hesaba katın. Aynı zamanda üsluba bakın. Aynı zamanda elimin kolumun hareketine, gözüme değil ama gözüme bakın da e, elimde olmayan gözümü kırpmama filan odaklanmayın. Yani e, tabii o da e, sizin yapmamanız gereken e, keyfi olarak yapılıyorsa yanlış olan bir şeydir. Onlara da dikkat edin. Hatta e, el vermiş olsa ben gezinerek ders anlatmayı, ayakta ders anlatmayı tercih ederim. Ama gel gör ki şu hoparlörler, mikrofonlar bizi bağlıyorlar, teknik konular. Yoksa en güzel, en rahat ders anlatımı böyle masada oturarak anlatım değildir. Buna ben şiddetle karşıyım. Bu insanı uyutur. Beni uyutmasa da sizi uyutur veya dikkatinizi tam verdirmez. Gezinerek, ayakta dikkatinizi çekerek gerekirse başka şeyle meşgul olan veya dalgın olan, uyuklayan bir kimsenin yanına giderek onun gözüne bakarak ders anlatılması çok daha cazip olur. Göz teması çok önemlidir. Karşı cinsten insanlar olursa işte o zaman göz teması yapamıyoruz. Dersin kalitesi yarı yarıya düşüyor mecburen. Ama aynı cinsten olan insanlar olarak biz hocanın gözüne, hoca da bizim gözümüze Sık sık bakmalı. E, göz çok önemlidir. Enerji alır. efendim e, Hareket alır. Dikkat alır. Odaklanır insan. Yoksa söz gelimi ben bu dersi evde e, bilgisayara çeksem siz kaset olarak dinleseniz beni görmeseniz aynı verimi alabilir miyiz? Alamayız. Yani sadece kulakla e, konsantrasyonumuz şimdiki gibi olmaz. E, gözünüz görmemiş olsa veya benim gözüm görmemiş olsa yine aynı e, dikkati sağlayamayız. O yüzden göz teması da çok çok önemlidir. İnsan sadece kulaklarıyla dinlemez arkadaşlar. Bütün bedenle dinler. Hani dört kulakla dinlemek, dört gözle görmek diye bir tabir vardır. Can kulağıyla dinlemek denilen bir şey vardır. Yani bu kulaklar dinlemek için yetmez. İnsanın bütün vücudu da kulak olmalı. Söz gelimi başka bir şeyle meşgul olurken ben hem resim yapayım hem anlatayım. Ne kadar konsantre olabilirim? Efendim elimle anlatmıyorum ya, dilimle anlatıyorum. Elim bir taraftan resim yapsın. Tabii odaklanmam ne kadar mümkün olur? Hem şoförlük yaparsınız, hem simit yersiniz. Bir taraftan da telefonla konuşursunuz bir taraftan da işte bir şeylerle meşgul olursun. Ne kadar olur bu? Ee, o yüzden hani telefon artık direksiyon kullanırken yasaklandı ki tabii ki öyle olması lazım. İnsanın dikkatini çokça dağıtabiliyor. Ee, bunu niye söyledim? İşte derste de bir başka şeylerle meşgul olan, elinde kalem olup çiziktiren, zihnin, zihnen işte memleketine giden, evinde çocuklarıyla sohbet eden e, duruma düşersek, ki kendimizi kontrol etmezsek bu tür alışkanlıklarımız depreşir, dersin verimi çok düşer. İnşallah biz bu dersleri hem ders olarak, ciddi manada bir ders olarak e, alacağız. Hem de e, kaynaşmamız, samimiyetimiz, sıcaklığımız e, bu şekilde artacak. Hem de her şeyden önce bir ibadet bilinciyle yapacağız. İnşallah melekler kanatlarını gelmiştir ve bize dua ediyorlardır. Ümit ederiz. Yoksa Fetullah Gülen gibi, aa içimizde peygamber var, bizi işte ziyarete geldi. Hayır, Allah muhafaza öyle bir hezeyanlarda bulunma gibi bir durumumuz yok. Ama inşallah melekler vardır derken, niye binaen söyledim? Allah için ilim öğrenen bir meclise, melekler gelir, kanatlarını gerer, onlara dua eder ve sekine ulaştırır, huzur verir. Gönüllerine bir böyle e, huzur ve güven aşılar. Dolayısıyla bu peygamberin ifadesidir. Sahih kabul edilen bir hadistir. Zannediyorum Buhari hadisi olacak. O yüzden e, meleklerin aramızda bulunduğu, e, bize dua ettiği, bize e, huzur ve sekine için kalplerimizi efendim güzelleştirdiği bir ortam olacak inşallah. Evet, yani kahvedeki insanın duyamayacağı bir tadı, lezzeti inşallah e, Allah için bir araya geldiğimiz için duyacağız. Bunlar toplumsal ibadetlerimizdir. E, diyerek derse başlamış oluyorum. E, i̇çimden bunlar geldi, sizinle paylaştım. Efendim, bugün e, işleyeceğimiz ders Diğer dersler için de bize ipucu olacak şekilde araştırma usulümüz, araştırma teknikleri. Bir konuyu nasıl araştırırız, nasıl onu yazılı bir hale getiririz, bir doküman hazırlarız veya bir konu soru sorulur araştırma için neler yaparız. Söz gelimi bir delikanlı, ben bu konuyu araştırdım hocam. Araştırdım dediği bir yerde bir makale okumuş, internetten bir sitede bir yazı görmüş. Efendim en fazla o konuyla ilgili bir kitap okumuş. Araştırdım dediği o kitaptan birkaç sayfa mümkün kopyala yapıştır usulüyle veya en fazla onu bilgisayara dökerek yazmış. Araştırmak bu mudur? nedir araştırmak ve nasıl araştırılır bir konu ister kendimiz için bir davet ve tebliğ malzemesi olarak araştıralım ister bir fıkhi meselenin cevabı olarak araştıralım ister başka Müslümanların bir sorusu olarak veya soru, sorulabilecek muhtemel bir sorunun cevabı olarak araştıralım malum hayat boyunca çok şeyler araştırmamız lazım yani iş araştırıyoruz, efendim piyasayı araştırıyoruz, bazen bir mal alacaksak işte fiyat sorarak araştırıyoruz, arsa araştırıyoruz, bina araştırıyoruz, e, tabii evlenecekler uygun bir kız araştırıyor, vesaire vesaire. Ama biz kendimiz bir ilmi çalışmalar yapacak insanlar olarak e, elbette bazı konuları araştıracağız. Efendim yazı yazmayın dedim. Niye? Çünkü bunları anlatacaklarımı size mail olarak veya fotokopi olarak vereceğiz. İnşallah. Bir konuyu araştırmak ve sunum haline getirmek için neler yapmalıdır? Bu konuyu ben kendim araştırarak oluşturdum. Herhangi bir kitapta bu ayrıntılarıyla ve bu Lazım olacak unsurlarıyla bulamazsınız. E, patenti bana ait. E, o yüzden e, e, o yüzden e, gerçekten önemli e, hususlardır. Çünkü hayatımız araştırmalarla geçiyor. Efendim zaten öyle bir unvan var mı bilmiyoruz da araştırmacı yazar filan diyorlar. Yani neyi nasıl araştırıyorsa insanlar. Evet bunlar işin latifesi biraz. Ee, araştırmalar nasıl yapılır? Bir, konunun belirlenmesi ve planlanması. İki, malzeme toplamak. Üç, malzemelerin değerlendirilmesi olarak üç ana başlık üzerinde bu konuyu inşallah bugün işlemeye çalışacağım. Konuyu belirlemezsek ve konunun planlamasını yapmazsak araştırmayı baştan savsaklamış oluruz. Çünkü bir konunun neresini nasıl araştıracağız? Önce A. Konunun netlik kazanması. Konunun hangi yönünü veya yönlerini araştıracağımızın netlik kazanması gerekir. Söz gelimi namazla ilgili bir araştırma yapacağız. Böyle bir araştırma olmaz. Namazla ilgili bir araştırma olmaz. Efendim? Olmaz. Niye olmaz? Namazın fıkhi yönü mü? Efendim, e, işin e, namazı huşu ile kılma mı? Namazı terk etmenin durumu mu? Namazın nafile namazlar mı, farz namazlar mı? Efendim, e, namazda okunacak kıraat mı? Bayram namazı mı? Seyran namazı mı? Neyi tespit etmeden namaz konusunu ne yapamazsınız? Araştıramazsınız. Kim için araştıracaksınız? Ne için araştıracaksınız? Ne yönünü araştıracaksınız? Önce konuyu belirlemeniz gerekir. Namaz diye bir konuyu araştırmaya kalksanız bir sene okuyacak kitapları bitiremezsiniz. Bilmem anlatabildim mi? Yani konuyu önce netlik netleştireceksiniz. Namazın nesini araştıracağım? Zaten e, her şey namazla alakalı söylenmiştir, yazılmıştır. Bütün namazla ilgili kitapları okumaya kalkın. Tekrar edeyim, 300 tane kitap okumanız gerekir. Namazdan bahseden bir de fıkıh kitaplarına girerseniz, seneler yetmez. Ben namazı araştırıyorum. 10 sene geçer, hala namazı araştırıyor olursunuz. Ya yani niye araştırıyorsunuz? O bile kaybolur. Bilmem anlatabildim mi? Namaz niye araştırılmaz? İşte bunun için araştırılmaz. Ama söz gelimi nafile namazlar. Tesbih namazı sünnet namaz mıdır? Yoksa sonradan uydurulmuş bidat namaz mıdır? Ha tesbih namazını araştırırım. Nasıl kılınmasını değil. Bakın onun da sünnet mi bidat mı olduğunu önce tespit etmem gerekiyor. Bakın, namaz, nafile namaz, tesbih namazı. Demek ki namazı alt başlıkları halinde böldük. Kılınışı değil, sünnet veya bidat oluş. İşte tesbih namazını araştıracaksak, böyle bir araştırma yaparız. Tesbih namazı sünnet midir? Sünnet olup olmadığını hadis kitaplarından e, araştırırız, işte fuka'nın e, delillerinden araştırırız, vesaire. Önce netlik kazanmalı. Bilmem anlatabildim mi? Yani konunun hangi yönünü veya hangi yönlerini, ha tesbih namazının genel boyutunu da anlatabiliriz. Kılınışını, cemaatle kılınıp kılınmayışını, e, ne zaman ashab kılmış mı onu, hadislerdeki tesbih namazıyla ilgili hususları, bu konudaki hadislerin özelliği e, bid'at olduğunu iddia edenlerin delilleri, o delillerin çürütülmesi e, ve benzeri konular. Genel olarak tesbih namazını araştırabiliriz veya birkaç yönünü araştırabiliriz. Demek ki konunun netlik kazanması lazım önce, araştırmadan önce. B. Konunun bölümlerinin, alt başlıklarının oluşturulması gerekir. Söz gelimi tesbih namazı ise araştıracağımız konu, tesbih namazı. Bir, Kur'an'dan delili var mı? İki, sünnetle bağlantısı ne? Üç, bu konudaki hadisler. Dört, işte mezheplerin bu konudaki görüşleri. Beş, bunlar ayrı ayrı başlıkları mı olacak? Beş, bid'at olduğunu iddia edenlerin görüşleri, delilleri. Altı, bugünün insanına tesbih namazı ne kazandırır? Yedi, tesbih namazında söylediğimiz ifade, ee, bunun anlamı. Sekiz, işte bu anlamın bizim hayatımıza kattığı hususlar. Dokuz, işte cemaatle kılınıp kılınamaması gibi kendimize göre başlıklar düzenleriz. Mümkün Araştırırken bu başlıklarımız artabilir veya bazıları gereksiz görülebilir. Demek ki konunun bölümlerini ve alt başlıklarını oluşturmamız gerekiyor araştırma için. C. Konunun planlanması. Araştırma ve sunum için ayrılacak zaman faktörü. Şimdi ben bir kitap yazacaksam tesbih namazıyla alakalı araştırmam farklı olur. Efendim bir soruya bir cevap vereceksem ayrı olur. E, makale yazacaksam ayrı olur. Bir üniversite hocalarına anlatacaksam bunu ayrı olur. Bir işte ortaokul düzeyindeki arkadaşlara anlatacaksam araştırmamda dikkat edeceğim şeyler ayrı olur. Yani araştırma yapıyorum. İyi de niçin yapıyorsun? Kendim bilgi sahibi olmak için yapıyorsam bu da ayrı olur. Yani onu da netleştirmem lazım. Yani araştırayım. İyi de niye araştırıyorsun? Hangi kasıt için? Yani bir özet bir bilgi mi? Bu konuda uzmanlaşmak mı? Vesaire. Ee, planlama ve e, ayrılacak zaman e, bu sorulara cevap verilerek ancak yapılır. Sonra ayrıntılı bir araştırma planı yaparız. Bu planın içerisinde bir e, Az sonra söyleyeceğim gibi kaynaklarla, canlı kaynaklarla ilişkiler, araştırma teknikleri, yani kişilerin bu konuya bakışları, sosyolojik bir veri vesaire nice şeyler girer. Yine E, 5 ne? Bir kanın bu alana taşınması. Yani neyi araştırıyorum? 5 ne? ne kadar araştıracağım, nasıl araştıracağım, e, niye araştıracağım, nerede araştıracağım, niçin araştıracağım gibi sorular. E, ve kim için, kime e, yönelik araştıracağım. Yani konuyu biraz daha konu, söz gelimi verdiğimiz örnek üzerinden gidersek tesbih namazı mı demiştik. Neyi anlatacağız? Tesbih namazını anlatacağız. Tesbih namazının sünnet veya bidat olup olmadığını e, anlatacağız. E, efendim bu neyi anlatacağız? Konunun netliğini ve planlı anlatımını e, içerir. Neyi anlatacağız? Nerede anlatacağız? Nerede anlatacağımız da önemli. Bir ev toplantısı ayrı bir konferans salonu ayrı, bir e, hocalar toplantısında bir ortamda ayrı e, ele alınır. Yani ne nerede anlatacağımız hususu, anlatacağımız yerin özelliğine dikkat etmeyi de e, içerir. Tabi nerede anlatmak aynı zamanda mekanın şartlarına da bizi adapte et, eder. Yani orada sunum için e, görsel e, hususlardan yararlanma imkanımız var mı, ses tesisatı nasıl, soğuk mu, sıcak mı, hava dar mı, e, İnsanlar rahatsız olacak durumda mı e, gibi yerin e, problemleri veya e, iç açıcı özellikleri dikkate değer. Yani bir mescidi haramda anlatmayla, bir sinema salonunda anlatma arasında da fark var mıdır? Vardır. Bir açık havada anlatmayla, işte mekanın farklılığı yönüyle bir yerde anlatmamız elbette fark eder. Yine niçin anlatacağız? Ödev veya şöhret için araştırılıp anlatılan ile, mesaj ve kulluk için araştırılan bir husus herhalde aynı olmaz. Ödev için formalite icabıdır. Öğretmenin gözünü boyayalım. Zaten çoğunlukla okumayacaktır. Öyleyse güzel bir kapak, güzel bir e, ambalaj, güzel bir e, yazıyı yerleştirmek içinde pek bir şey olmasa da olur. Demek mümkündür. Veya işte formalite icabı yapmak. Bir de Allah için e, Allah'ın rızası beğenmesi için ...yapacağımız bir çalışma. Evet. Nasıl... E, ...araştıracağız... ...veya nasıl yapacağız bu işi? Yani araç gereç... ...söz gelimi... ...slide powerpoint gibi... ...görsel e, efektler... ...kullanıp kullanmayacağımız... ...tahtayı kullanıp kullanmayacağımız... E, ...ile alakalı... ...nasıl anlatacağımız, nasıl araştıracağımız... ...yani araştırıp da nasıl kullanacağımız önemli. Diyelim ki görsel e, e, araçlardan yararlanacaksak, araştırmamızı da görsel e, malzeme toplamaya da yöneltmemiz lazım. Veya bunları görselleştirecek imkanları araştırmak e, da gerekir elbette. Evet araştırma ve anlatım metodunun ne olduğu konuya hazırlık ve sunumu direkt etkiler. Ne kadar e, sunum yapacağız? Ona göre araştırma yapmamız gerekir. Sürenin miktarı araştırmanın da süresini ve kapsamını etkiler. Direkt olarak. 10 dakikalık bir sunum için hazırlık ile bir kitap çalışması için hazırlık tabii ki aynı değildir. Evet, en son olarak 5N'den sonra 1K vardı. Kime sunum yapacağız? O yüzden muhatabı tanımadan araştırmamız da sağlıklı olmaz. Kim veya kimler muhataplarımız? Muhatapların yaşı, seviyesi, kültürü, bizim anlatacağımız konuyla ilgisi veya ihtisasları ne yapar? bizim araştırmamıza yön verir. Evet, bütün bunları dikkate alarak araştırma yaparız. Bu birinci konu, yani konunun belirlenmesi ve planlanmasıydı. İkinci konu, malzeme toplamak. Araştıracağız da, e, nerelerden yararlanacağız? Malzemeleri ikiye ayırmak mümkün. Bir, yazılı olmayan malzemeler, iki, yazılı olan malzemeler diye. Yani araştırma sadece yazıya dayanmaz, dayanmamalı. Yazılı olmayan malzemeler bir, önce kendi gözlemlerimizi ve kendi tecrübelerimizle edindiğimiz araştırmalarımız kapsar. Evet, kendi gözlemlerimiz o güne kadar pek olmadıysa, ondan sonra konuyu araştıracağımız zaman iyi bir gözlem yaparız. Söz gelimi tesbih namazı kimler kılıyor? Tarikatçılar ne zaman kılıyor, ne kadar kılıyor veya kadınlar, ev kadınları tesbih namazını önemsiyor. Misal, babaannemiz tesbih namazı kılıyor mu? Ne zamandan beri kılmaya başladı? Bakın araştırıyoruz. Ee, babaannemize soruyoruz. Yaşlılar niye tesbih namazı kılar filan diye ve benzeri bir araştırma yapmış oluyoruz. Annemiz ne kılıyor mu, ne zamandan beri kılıyor veya kılanlar hakkındaki değerlendirmesi vesaire vesaire. İki yazılı olmayan malzemeyle alakalı uzmanlara danışırız. Uzmanlara iki yönüyle danışırız. Yani hoca, abi, bu konuyu bilen, bildiğini düşündüğümüz kimselere iki yönüyle danışırız. Bir, kendi görüşleri nelerdir? Ondan yararlanırız. iki bizi hangi malzemelere, araçlara ulaştıracaklar? Kaynak istemek için onlara müracaat ederiz. Yani bir, kendilerini kaynak kabul ederiz. iki bizi kaynaklara ulaştırmak için yararlanırız. Yani biz o konuda ciddi manada kaynakları tespit edemeyebiliriz. Nereden nasıl yararlanacağız? Bilemeyebiliriz. Onlar tecrübeleriyle bizi oraya yönlendirirler. Kendi görüşlerini de almak için müracaat edebiliriz. 3. bunun fikri boyutu, yorumlanması, bu bize ait bir şeydir. Yani araştırma falan yerden bir yazı toparlayıp, birkaç yazıyı birbirine ekleyip sunmak değildir. Yani o konuda bizim görüşümüz ne? Tavsiyemiz ne? Ee, kendi yöneşim kendimize ait oluyor artık o görüş. Biz o konuda ne düşünüyoruz, ne diyoruz. Bizim o olayı fikri boyutuyla ele almamız, yorumlamamız. Dört günlük hayatta bu konuyla ilgili karşılaşılan örnekler. İşte babaannelerimiz vesaire tesbih namazından bahsediyoruz ya. Tarikatçılar tesbih namazı kılıyor da niye diğer kesim kılmıyor? Radikaller niye böyle bir şeye önem vermiyor? Bu da bizim araştırmalarımız alanına girmeli. Günlük hayatta bunun karşılıkları ele alınmalı. Yine beşinci madde olarak soruşturma, anket, röportaj, yüz yüze görüşme gibi araştırmanın yazılı olmayan yönleri vardır. Yani biz belki büyük çaplı bir anket yapamayız ama kendi çevremizdeki insanlarla, ee, bu konuda ne yaptıklarını, ne düşündüklerini sorabiliriz. Görüşebiliriz. Telefonlara müracaat edebiliriz. Ee, efendim Yazılı olarak cevaplamalarını isteyebiliriz. Veya çevremizdeki insanlarla yüz yüze görüşerek bilgi alabiliriz. Yine CD'ler, DVD'ler, şimdi flash bellekler, internet siteleri, e, Google efendiler, Efendim Yine belgeseller, filmler, sunumlar, daha önce bu konuyla ilgili yazılı olmayan sanal alemde başkalarının konuşmaları ve o tür materyaller yine araştırma kapsamına girer. Tabi bu arada Google'dan her türlü bilgileri almak İnternet sitelerindeki o konularla ilgili görüşleri değerlendirmek e, bir uzmanlık isteyen bir alandır. Çünkü orada e, bulanık suda balık avlamak gibi e, faydalının yanında zararlı bilgiler de vardır. E, doğrunun yanında yanlışlar, e, hakka batılın karıştırıldığı, kesinlikle bilgi kirliliği de söz konusudur. Ee, zaten Google'ı bir Müslüman etsek e, iş kolaylaşacak ama e, bazen Müslümandan daha Müslüman, bazen gevur'dan daha gevur. İşte aynı Google böyle olunca e, güven de problem oluyor. Google işin ee, öne çıkan tarafı, bu yahu olur, Yahu da olur, boşver yahu da olur. Ee, diğer siteler içinde de geçerli tabi. Eyvallah. Eyvallah. Hem Müslümanlık hem ya ne olduğu belli değil ama. İyi de işte bu münafıklardan bilgi almak, fasıklardan bile Müslüman olduğu halde bilgi almak nasıl araştırmayı gerektiriyorsa, araştırmak için müracaat ettiğimizi ayrıca araştıracağız. İş biraz çatallaşıyor. Tabii bu konuda da inşallah ileride internet sitelerinden nasıl yararlanırız, hangi siteler ne kadar güvenilir, onlar da bir ders şeyimiz olacak, programımız olacak. Evet, yazılı olmayan malzemeler ile ilgili araştırmalarımız bunlar. Sonra esas ana yapıyı yazılı malzemeler teşkil eder. Yorulmadınız değil mi araştırırken? Bu kadar araştırma, bir konuyu araştırıyoruz. Namazı değil, sadece tesbih namazını. Yazılı malzemelere geçtik. Tabi yazılı malzeme için önce geniş bir bibliografyamız olmalı. Tesbih namazı hakkında kim ne yazmış? Bu konuda kaç tane kitap var, hangi yayınevi evi? Yazarları kimler? Efendim, piyasada olanlar, olmayanlar. Evet, değişik kaynaklardan konuyla ilgili müracaat eserlerinin bir önce tespit edilmesi. Yani kitap isimlerinin tespiti. Kavramları değerlendirirseniz, hatırlarsınız, çoğunuz kavram dersinin müdavimleri arasındaydınız. Geniş bir bibliografya vardı. Yani yararlanılacak kaynaklar diye. ...konuyla ilgili yararlanılacak... ...kaynaklar. Ee, onların... ...önemli bir kesimini... ...tabii o konuları hazırlayan insan... ...bakmıştır. En azından... ...haberdardır içeriklerini. Ee, Tabi tümünü okumuş olması... ...çok zor. Ee, ama araştırmak isteyenlere ve kendisine... E, ...yönelik... ...önce bir ne yapar? Böyle malzemeleri... ...toplar. Yani o konuyla... ...ilgili... Nerede ne yazılmış, onları bilmek durumundadır kişi. Yani bu konuyu ben bilmiyorum ama şu kitapta yararlanabilirsiniz diyebilmeli. Veya bu konunun detayları şu kitaptadır diyebilmeli. İki, konuyla ilgili araştırma eserleri, doktora ve tez gibi basılı olmayabilen yazılı eserler. Yazılı ama basılı değil. Yani kitap olarak çıkmamış, üniversite kütüphanelerinde tez olarak, doktora tezi olarak veya işte değişik bitirme tezi olarak e, çalışılmış böyle eserler vardır. Doktora çalışmaları, e, tez çalışmaları daha ilmi olur, çokça kaynaklardan yararlanılır. Yani bir araştırma için e, bayağı malzeme bize sağlar. Bunun yanında tabii ki kitaplar, ee, bu konuyla ilgili adam kitap yazıyorsa nice kitapları okumuştur. Siz de o kadar kitabı okumuş gibi olursunuz o kitabı okurken alanla alakalı. Tabi seviyeli bir kitaptan bahsediyorum. Tabi kitap var, kitap var hesabı. Yani önüne gelen şimdi yazar oldu, ee, kitap bolluğundan da geçilmiyor piyasa. Yani Google'ın durumu biraz kitaplar içinde geçerli mi? Geçerli. O yüzden yazarı, yayın, evi, yayın evini iyi tanımak lazım. Kitaplarla birlikte dergilerde bazen güzel makaleler olur. Kitaplaşmamış olur. Dergi sayfalarında kalır gider. Bir sürü dergi var ve bir sürü güzel makaleler var. Tabii bunları nasıl araştırırsınız? Onların da yolu, yöntemi vardır. Şimdi kim bilir hangi dergilerde e, söz gelimi tesbih namazıyla ilgili yazı var. Bunu nasıl araştıracağız? Az sonra değil çok sonra inşallah bunlara değineceğiz. Ayrıca araştırılan konuyu da içeren ama farklı alanla yazılmış kitaplar. Söz tesbih namazı fıkıh kitaplarının da konu edindiği bir kitaptır. Nafile namazlarla alakalı e, başlıkta e, böyle kitaplar varsa onların içinde bir alandır. Yine e, hadis kitaplarında e, bulabileceğimiz e, bu konuyla ilgili hadisleri içermesi yönüyle e, yararlanabileceğimiz kaynaklardır. Yine herhangi bir konuyu araştırıyorsak, ansiklopedilerden, bazen lügatlardan, kavram ve terim kitaplarından, sözlüklerden de yararlanmalıyız. Yine yani piyasada on civarında kavramla ilgili kitaplar var. E, tabii en kapla, kapsamlısı belki bana ait ama e, onun dışında da e, güzel kavram kitapları var. E, yani bunlardan da ne yapabiliriz? Eğer o kavram diğer ana kavramla alakalı kitaplarda geçiyorsa tesbih namazı pek geçmez. Yani ana kavram değil namaz konusu geçer de e, ama başka kitaplardan mesela ansiklopedilerden yararlanılabilir. İslam ansiklopedisinin tesbih namazı maddesi hayli doyurucudur. Oradan yararlanabiliriz. Tabi kitapların e, elde edilmesi kendimizde yoksa nerede bulabileceğimiz e, şahıs kütüphaneleri e, kurum kütüphaneleri veya sanal, sanal alemden nerede nasıl bulabileceğimiz de önemlidir. Şimdi bu kitapları baştan sona almaktansa sanal kütüphane oluşturmak bir araştırma için daha kolaydır. Hem kopyalayıp yapıştırma yönüyle tekrar yazı yazma zahmetinden kurtuluruz, hem de söz gelimi tesbih namazı koca bir kitabın üç sayfasını teşkil ediyorsa, Üç sayfalık bir yazı için koca kitabı satın alma ihtiyacı duymadan internetten o bölümü indirebiliriz, okuyabiliriz. Kur'an ve hadisler, tefsirler, Kur'an ve hadis fihristleri de e, bize malzeme teşkil eder. Yararlanmak, araştırmak için. Fihristleri nasıl kullanırız? Kur'an fihristlerinden nasıl yararlanırız? Bunları inşallah yapabiliriz. E, tek tek ne yapacağız? Ee, göreceğiz. Ee, rahatlıkla bir fihristen bir konuyu araştırabilecek durumda oluruz. Hatta cep telefonlarına falan artık girdi. Değil mi? O Neler var? Kur'an programları var. Ne gibi? Kur'an fihristi var. Başka ayetleri bulmak için şeyler var. Ee, daha başka Eyvallah. Yok, Eyvallah. internette, bilgisayarda filan. Ayrıca Kur'an'la alakalı programlar var. Bir iki tane ismini söyleyin. Efendim? Hasanat gibi. Başka ne var Hasanattan başka? İrşat var. Mürşit, mürşit var. Başka? Alim var. Birkaç tane var böyle. Dolayısıyla bunlardan da ne yapılabilir? Yararlanılabilir. Yine hadis fihristleri vardır, belki internete düşmedi ama Konkardes diye meşhur mesela, bütün hadis kelimeleri de içindedir. Onlardan nasıl yararlanılır inşallah o kitapları getirerek bakarız uygun zamanda ileride. Evet, internetin güvenilir site ve yazarları yine yararlanabileceğimiz alanlardır, kütüphaneler öyle. Yazılı malzemelerin okunuş şekli konuyla ilgisine göre değişir. Okuyuş şekli deyince ne aklımıza gelir? Göz atmak, okumak, inceleyerek okumak, not almak, özet çıkartmak, eleştirel okumak, bazı yerlerini iktibas etmek gibi farklı farklı okuma şekilleri vardır. Ama bir kitaptan bazı bölümleri tümüyle aynen alıntılayıp sunmak araştırma değildir. Bu bir çalıntıdır. Kitap ismi verince de alıntı olur. Ama araştırma olmaz. Alıntı veya çalıntı. Araştırma bizim ürünümüz, bizim çalışmamızın meyvesi olmalıdır. Yani gidip bir yerden kopyala yapıştır, al sana araştırma. O başkasının araştırması, senin değil. Sen o araştırmayı falanın araştırmasını, ne yaptın? Fotokopisini çektin, getirdin. Ama o senin araştırman değil, tekrar edeyim. Senin olması için farklı farklı bahçelerden farklı farklı e, güller dermen ve onları bir buket halinde ve e, güzel bir şekilde ambalajlayıp sentezlemen, kendi boyanı, kendi beğenini vermen gerekir. Yani arının bir sürü çiçekten e, bal yapması gibi. Malzemelerin değerlendirilmesine geldik şimdi. Bu malzemeleri topladık veya bu malzemelerle ilgili bilgi sahibi olduk. Sonra ne olacak? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Malzemeleri kendimiz değerlendirmeliyiz. Araştırmaya imkan nispetinde kendi görüş ve tercihlerimizi belirterek, kendi üslubumuzla ve imzamızı atabilecek şekilde kendi boyamızı yansıtmalıyız. Bunun için araştırılan malzemeler şöyle değerlendirilir. A. Kopyaleme ayrı şeydir. Araştırma ayrı. Az önce dediğim gibi. En iyi taklit ve kopya en kötü araştırmadan daha kötüdür aslında. Tekrar edeyim cümleyi. En iyi taklit ve kopya en kötü araştırmadan daha kötüdür. Ya da tersini söyleyeyim. En kötü araştırma en güzel taklit ve kopyeden daha önemlidir, faydalıdır. Çalışmamız ve sunumumuz orijinal olmalı. Yani bizi yansıtmalı. Araştırma kopyala ve yapıştır şeklinde olmaz. Bunu unutmamalıyız. O yüzden kendi cümlelerimiz, kendi anlatımımız, üslubumuz, kendi tecrübe ve fikirlerimiz doğrultusunda görüşümüz, inancımız, mesajımız eleştirilerimiz, önerilerimiz olmalı. Yazar böyle diyor. E sen ne diyorsun? Yazar öyle diyebilir. Evet. Yani bu konuda tabii de kesilmeyeceğiz. Ukalaca herkes böyle diyor ama yanılmış bütün alimler. İşte ben bütün bunları yanlış görüyorum. E ne diyorsun? Hepsine meydan okuyorum olabilir. Hepsi, bütün alimler yanılabilir. Sen de doğruyu bulabilirsin ama bu binde bir ihtimaldir. Binde bir ihtimaldir. Ve bu ihtimali güçlendirecek öyle sağlam delillere ihtiyaç vardır ki bu kadar alimin yanıldığını herkes kabul etsin. Ve bir doğruyu sen bulmuşsun. Herkes seni alkışlayacak şekilde görsün. Bu tekrar edeyim olma ihtimali vardır ama binde bir kadar küçüktür. O yüzden kendi görüşlerimizi yansıtmak demek işte bütün alıntılarımızı çöpe atmak demek değildir elbette. Eleştirel okuma yapılmalı. Eserdeki katılmadığımız yerleri tespit etmeliyiz veya eser alıntılar da yaparız. Alıntılar arada alıntı yapmak ayrı bir şeydir ama araştırma diye tümüyle alıntı yapmak biz onu eleştiriyoruz o yanlış bir şeydir bazı yerleri çok uzun olmamak şartıyla evet iktibas yapabiliriz alıntı yaptığımız yerleri yazarın eserin yayın evinin ismini vererek kitabın sayfa numarasıyla birlikte mutlaka belirtmeliyiz adam hadis alıyor hadis hadisi şerif diyor Hadis şerif diye bir hadis alıntı yapılır mı veya sadece Tirmizi diyor. Hadi ara bul. Ben bu hadisin Tirmizi'de olup olmadığını baştan sona Tirmizi tarayarak mı bulacağım. Yani bunlar eski alimlerimizin maalesef çokça yaptığı hususlardır. Bir ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle diyor yani nereden bileyim bir ayet-i kerimede öyle dediğini sure vereceksin ayetin numarasını vereceksin de ayetin orijinaline bakma durumum olacak. Hadisler için öyle. İşte İmam Gazali diyor ki nereden bileyim iftira atmadığını İmam Gazali'ye bütün İmam Gazali'nin külliyatını mı okuyacağım o cümleyi araştırmak için. Eski eserlerde çoktur bu yine bazı Günümüzün tembel yazarları da yapar bunu. Bu ilmi anlayışa sığmaz. Siz yapmayın. Bir hadis okursanız hutbede, İslami bir mesajda, onun mutlaka kaynağını da belirtin. Yazılı olarak mutlaka parantez içinde veya dipnotta gösterin. Falandan alıntı yaptıysanız, hangi kitabı, hangi yayın tarafından yazılmış, hangi sayfada yazıyor, onları mutlaka belirtin yoksa ilmi bir araştırma olmaz evet amacımız ilahi rıza istikametinde öğrenip öğretme olmalı araştırdığımız, araştırdığımız konu kendimizde ve muhataplarımızda hayırlı değişim ve dönüşüme hizmet etmeli bunun içinde doğru tanımlar, doğru tanıtımlar yapmalı, konunun tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler, içerdiği eski ve yeni yanlışlara temas edilmeli ve konu mutlaka güncellleştirilmelidir. Yani günümüz insanına ne veriyor mesaj ve benzeri hususlar öne çıkartılmalıdır. Ben biraz hızlı geçmek istiyorum çünkü saat ona yaklaşıyor. Sunum yazılı veya sözlü olabilir. Sözlü sunum, Türkçe dil kurallarına ve hitabet özelliklerine uyularak yapılmalı. Dikkatleri canlı tutacak şekilde, dikkat çekici tarzda konu işlenmeye çalışılmalı. Dil anlaşılır olmalı ve güzel, akıcı bir üslup kullanılmalıdır. Araştırmanın sunumunda. Araştırma yazılı olarak sunulacaksa, makale ve benzeri metne dönüştürülecekse, Yine Türkçe yazım kurallarına uyulmalı. Anlatılan hususlar giriş, gelişme, sonuç bölümlerine uygun şekilde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Yine diğer madde sorulacak sorulara rahat cevap verebilecek tarzda konuya tümüyle vakıf olunmalı. Hazırlık aşamasında dinleyicilerden ne tür sorular gelebilir? İnsanlar gıcıklığına veya benim bilgemi test etmek bildiğimi, bilmediğimi test etmek üzere ne tür sorular sorabilir veya mümkün ben anlatınca akıllarına hangi sorular takılabilir diye hayali sorular üretmeli ve onlara cevaplar oluşturmalıyız. Daha konuyu araştırırken. Böyle bir soru sorulmaz, sen hazırlıklı olmuş olursun. Sorulursa çok rahat edersin. Evet. yoksa yoksa mahcup olursun yer yer ne biçim araştırma bu der diye evet sunum mutlaka planlı olmalı konunun hangi yönünü hangi aşamada sunacağımızı çok iyi tespit etmeli ve uygulamalıyız ama planlar bazen değişebilir değişir mi planlar İnşaat planları sık sık değişebilir. Hiç tahmin etmediğiniz bir e, mecburiyet ortaya çıkabilir. O yüzden plan değişti, saat ortamı farklı oldu, konunun e, sorularla yönü değişti vesaire. Devamlı aklımızda veya o an oluşturabileceğimiz B C D E planları olmalı. Söz gelimi dört günlük bir seminer üzere bir vilayete gitmiştim. Dört gün, uzun bir zaman, sabahtan akşama seminer vereceğim. Yani iki saatlik bir konferans değil. Dört günlük bir e, ders programı. Olacak bu ya, lazım olacak notları, lazım olmayacaklardan ayırırken, lazım olmayacakları çantama koymuşum. Lazım olacak bütün notları bırakmışım. Bu e, başka bir vilayetteyim alman filan mümkün değil haydi buyur ben notlarımı almamışım Allah'a ısmarladık mı diyeceğim ne yapacağım eyvallah yani biraz planını beraber oturduk değiştirdik yani hazırdan sunacağınız şeyler onların belki beklediği şeylerle tam çakışmıyor biraz çakıştırdık biraz işte b C planı yaptık. Böyle sürprizlere de hazır olmak lazım. Ya da biraz şakacı bir arkadaşınız hazırlandığınız notu aldı. Kaybetti. Hadi buyur. Güzel bir hutbe metni hazırlamıştınız. 15 gün çalıştınız. Ama not gitti. Veya kaybettiniz. Hangi cebinizde minberde arıyorsunuz. Arka cep, ön cep filan. İyi de millet size bakıyor. Ne yapacaksınız? Mutlaka BCD planı olmalı. Dinleyici çok hararetli devam etmesini istiyor. E pil bitti. Ne yapacağız? Veya özetlememiz icap ediyor. Hava uygun değil, şartlar uygun değil. Sen yarım saatlik konuşma hazırladın. Ama 10 dakikada bitirmen lazım vesaire vesaire. Çok farklı neler olabilir, sürprizler olabilir. Evet. O yüzden değişik planları hazır olmalıyız. B, D planlarımız olmalı. Sunumda konuda sapmalar olabilir, süre değişebilir. Bir sürü, bir soru veya açılım konuya farklı pencerelerden bakmayı icap ettirebilir. Tüm bu sürprizlere hazırlık, hazırlıklı olmalıyız. Sunumun sabote edilme ihtimaline karşı da uyanık olmalıyız. Bir arkadaş gülerse, sırıtırsa, pişmiş kelle gibi moraliniz alt üst olur. Yani benim konuşmamı hiç beğenmedi. Şuna bak. Kahkaha atar gibi gülüyor. Gıcığına yapar veya size öyle gelir. Adam normal bir gülümseyiyordur. Size alay ediyor gibi gelir. Her türlü olabilir. Gıcığına sorular sorabiliriz. Başka şekilde sizi rahatsız edecek tavırlar takınabilir. Ama aslında konuşmacı olarak, sunum yapan olarak siz avantajlısınızdır. Bu avantajınızı kullanamazsanız e, o sizin kabahatinizdir. Bakma canım ona moralim bozuluyorsa başkasına bak veya o sana daha teşvik olsun bak sen beni küçük görüyorsun ama öyle bir güzel sunacağım ki ondan sonra ben sana güleceğim kendin benim kadar sunamadın bu hasedinden gülüyor falan diyeyim kendi kendimi motive edeyim evet soru sorar vesaire e, hakim olan sensin anlatan sensin mikrofon senin elinde bu avantajını sonuna kadar kullanabilirsin yani soru soran seninle eşit değil hakimle e, suçlunun eşit olmadığı gibi. Bunu kullanmalıyız. Sunacağımız hususların yazılı bir özetini yanımızda hazır bulundurmalıyız. İsterse irticali konuşma yapalım. İnsan kavgaya girerken yanında bir alet varsa e, güç alır ondan. Belki kullanmayacaktır hiç. Olsun. İnsan bir yere alışverişe giderse, cebinde yüklü bir şey olursa son rakamları sıfırla biten kendini güçlü hisseder. Öyle midir? E, bunun gibi e, biz de e, malzemelerimiz yanımızda olursa konuşurken daha cesur oluruz. Bilemeyince bakalım. Ben çoğu zaman bir çanta dolusu evrakla, notla giderim. Çoğunlukla yüzüne bile bakmam onları. Ama götürürüm. Ya lazım olursa diye çoğunlukla yüzde 99 olarak lazım olmaz ama taşırım öyle. Siz de yapın yani hiç olmazsa hamallığın bereketini alırsınız. Evet sunduğumuz yerin ve dinleyicilerin hassasiyetlerini meşru ölçüler içinde anlayışla karşılamalı ve o hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz. İşte dediğim gibi bazı arkadaşların Uykusu gelmiştir. 3-5 arkadaş. İsterse görmezlikten gel. Ömer Nasuhi Hoca bilmen. Gözlerini kapatarak konuşurmuş. Ve iyi bir hatip değilmiş. Öyle anlatırlar. Müezzin çoğu zaman hocam anahtarı size vereyim. Çıkarken kapıyı kapatıverin. Dermiş. Kimse kalmazmış camide. <gülüyor> Efendim, ben de çıkıyorum. Kapıyı kapatın diye anahtarı uzatırmış. Ee, yani bu duruma gelmemeliyiz veya böyle kendimiz hakkında fıkralar e, söylenilecek duruma. Evet. Yani karşımızdaki insanların hassasiyetine saygı duymalıyız. Hazırlığımızın tümünü sunmak zorunda değiliz. Süreye ve ilgiye göre hazırlığımızı anlaşılmaya engel olmayacak şekilde gerektiğinde kısaltabilmeliyiz. Daha benim konum bitmedi. Öyleyse sabaha kadar buradayız arkadaşlar. O kadar hazırlandım, yani araştırdım. Yani sıkıldım bıkıldım yok. Saat maat ben anlamam. İşte i̇ki saat sizi çıkartmam. Yani öyle araştırdım, böyle 10 dakikada öyle pes etmek yok. Dinleyici de yaka silkecek ondan sonra. Evet. Ya ne yapalım sen araştırdıysan, e, vatandaş da e, başka şeyi araştıracak. Evet. E, o yüzden e, saate, süreye bağlı kalmalıyız. E, veya mevcut e, ortam, bizi zorluyorsa soğuktu sıcaktı vesaire e, ona göre plan yapmalıyız. Gerekirse özetlemeliyiz. Eğer Tepegöz, Cinevision, Slide, PowerPoint gibi e, eğitim teknolojik araçları kullanacaksak bunları ya çok iyi kullanabilmeli veya iyi kullanabilen asistanlarımız, yardımcılarımız olmalı. Bunlarla da eşgüdüm içinde çalışmalıyız. ''Tespit edilen süreye mutlaka uymalıyız. Sürenin bitmesine rağmen organize edenlerin isteği ve genel istek istikametinde süre çok uzun olmayacak şekilde birazcık ne yapılabilir? Uzatılabilir. Ama uzat dediyse o kadar da uzatma olmaz. Hani otobüs şoförü Karadenizli'ymiş, ne? ileri cidelüm beyler ileri cidelüm diye geriyi gösteriyor.'' Türkiye hep geriyi göstererek ilerliyor zaten. Otobüsün arkasını gösteriyor. İleri cidelim. Birisi de las şivesiyle biraz gıcıklık olsun diye. ileri cidelim, ileri cidelim falan diye taklit ediyor şoförü. O kadar da ileri cidmeyelim diyor şoför. Evet. Şimdi tabii uzat dediysek o kadar da uzat demedik. Dedittirmemeliyiz. Eee her şeyin de bir ölçüsü var. Peki, yani ne denir? Menkalle ve delle. Bir şey e, az olursa makalle ve delle diyelim. Az olur ama delalet ederse, yol gösterirse e, efendim, e, yeterli mahiyette olursa o en güzelidir. Az ve devamlı olan hayırlıdır denildiği gibi hadiste. Peygamberimiz çok az e, nasihat ederdi insanlara. Bıktırmayın derdi.